Ağabey Allah'tan Şeytanı Rjeem. Bismillahü Rahmanü Rahim. Alhamdulillahü Rabbi Al-Arameen. ve salamu alaik. Aşıda lewulina ve lewakirin. Wei la jamilu l ve ila mustalin Wei la jamilu l-iyai. Ve alhamdulillahü Rabbi Al-Arameen. Habbara ber. Allahm. el esmaul hüsna Yani Allah'ın güzelliğini anlamaya çalışıyordu. Dolayısıyla, Allah'ın yeryüzündeki halifesi olan insanı anlamaya çalışıyorduk. İnsan, Allah'ın güzelliğiyle nasıl güzel olur, nasıl güzel olmalıdır, onu anlamaya çalışıyorduk. Neden gözetliyor? Elbette ki ikram etmek için, onun Hazreti insan olması için, her ne gerekiyorsa o muameleyi yapmak için gözetir. Bütün varlığı gözetir, bütün varlık üzerinde Allah'ın bir muradı vardır. Her neyi ne için yaratmışsa, onun için onu gözetim altında tutar, müheymin olarak tecelli eder, onu gözetler. İnsanı ne için yaratmışsa onu da onun için gözetler. Hazreti insan olsun, kendisine halife olsun, kendisine abd olsun diye insanı yaratmıştır. Dolayısıyla abd olma yolunda, Hazreti insan olma yolunda onu gözetler. Her ne ona lazımsa, gerekliyse, Anında hemen tecelli edip onu yaratır. Dolayısıyla Allah'ın müheymin ismi bütün isimlerle beraber tecelli eder. Yani ikram etmek gerektiğinde Allah hemen ikram eder. Öğretmek gerektiğinde hemen öğretir. Rahmet etmek gerektiğinde hemen rahmet eder. Bütün isimleri böyle üzerinde tecelli eder. Onun gözetlemesi isimleriyle beraberdir. Yani Rahman ismiyle, Rahim ismiyle, Kerim ismiyle, Vehhab ismiyle, Hayr ismiyle beraber tecelli eder. Onun gözetlemesi Hayırdır yani, rah rahmettir, ikramdır, keremdir. Aynı isim, Müheym'in ismi kulları üzerinde tecelli eder. Kulları da o isimle isimlenince... O isimle önce kendine tecelli etmesi lazım. Yani önce kulun kendini gözetlemesi lazım. Nefsini gözetlemesi lazım. Nefsi için hayır olan neyse, rahmet olan neyse, ikram her neyse, öğrenmesi için, hikmete sahip olması için her ne gerekiyorsa ona o muameleyi yapması lazım ki Allah'ın müheymin ismi tecelli etmiş olsun. Eğer insan kendini unutursa ne olur? Müeym'in ismi onda tecelli etmez, kendini gözetlememiş olur. Nefsini sürekli gözetim altında, mürakabe altında tutması lazım ki ona rahmetle muamele edebilsin, ona öğretebilsin, ikram edebilsin, cennetin yolunu gösterebilsin, Allah'ın rızasının yolunu gösterebilsin. Mesela bir ana kendi evladını gözetler. Onu mürakabe altında tutar. Görmek ayrı şeydir, gözetlemek ayrı şeydir. Allah kulları üzerinde besirdir. Besir ismi başka, müheyymin ismi başkadır. Yani görmek başka, gözetlemek başkadır. Bir ana kendi çocuğu için Müheymindir, gözetleyicidir. Niye gözetliyor? Korumak için. Her türlü tehlikeden korumak için. İkramı yapmak için. Başkaları da onun çocuğunu görür ama gözetlemez. O onlara ait değil çünkü. Allah kullarını gözetlerken elbette ki bu tecelli Allah'ta kula benzemez. Kur kendi üzerinden Allah'ın isimlerini anlamalı, tatmalıdır. Bir ana, bir baba nasıl evladını gözetliyorsa, mürakabe altında tutuyorsa, onun ligini istiyorsa, her ne muamele yapması gerekiyorsa, öyle muamele ediyorsa, bunun Allah'ın müheyymin isminin tecellisi olduğunu bilmesi lazım. Allah da onu nasıl gözetliyor, nasıl ikramda bulunmak istiyor, Nasıl korumak istiyor? Oradan onu anlaması lazım. Allah'ın gözetlemesi saf kulunu sevmesindendir. Saf rahmetindendir. Saf keremindendir çünkü. Bunun için de kulun mutlaka kendi üzerinde kendi nefsi üzerinde müheyymin olması lazım. Allah ayet-i kerimede Allah'ı unutan, Allah'ın kendisini kendisine unutturduğu kimseler gibi olmayın dedi. Bir kul Rabbini unutursa, Allah'ı unutursa, kendi kendini unutur. Kendi üzerinde gözcü olmayı unutur, müheymin olmayı unutur. Eğer kendini gözetlemezse, kendini kendi nefsinden, dolayısıyla şeytandan koruyamaz. Allah ayet-i kerimelerde sıkça şeytan sizin apaçık düşmanınızdır dedi. Allah kulunun nefsinin kendisine neler fısıldadığını bilir dedi. Nefsimiz bize bir şeyler söylüyor. Eğer biz müheymin olmazsak, onun üzerinde gözcü olmazsak, acaba bu benim gönlüme gelen Allah'tan bilir, şeytandan bilir, nefisten bilir deyip onu kontrol etmezse, Yanlışı doğru zanneder, doğruyu da yanlış zanneder. Akıl ne kadar kamül olursa olsun, ne kadar çalışırsa çalışsın. Eğer elindeki, önündeki ölçü yanlışsa kesinlikle yanlış karar verir. Yani elinde bir metre vardır, 90 santim. O onu 1 metre zannediyor. O metreyle ölçüyorsa sürekli yanlış bir ölçüm yapar. 1 metre diye 90 santim ölçer, verir, ölçer, alır ya da. Kilo da öyledir. Eğer elindeki 1 kilo değil de 70 gramsa sürekli o 1 kilo diye 70 gram dartar, öyle zanneder. Akıl da bilgisini... Nereden alır? Tasavvurdan alır. Tasavvur, tasvir etmek. Yani gönüle, akla, hafızaya bilgisini nasıl resmetmişse, tasvir etmişse, akıl da o ölçüye göre çalışır. O tasavvur onun metresidir, onun kilosudur. Bir şeyi yanlış olarak tasvir etmişse, yani doğruyu yanlış diye tasvir etmişse, doğruya yanlış demişse, ona karar, ona hüküm vermişse, akıl artık o yanlışa doğru der, doğruya da yanlış der. Çünkü bir kere öyle tasavvur etmiş. Bu tasavvur gelişirken, nereden gelişiyor? Kendi kendine olan bir şey de eğilir. Elbette ki bunu etrafından öğrenir, anasından öğrenir, babasından öğrenir, okuldan öğrenir. Nereden öğrenirse öğrensin, eğer yanlışsa o yanlış yanlıştır. Allah vahyini yaparken önce tasavvurunu düzelt diyor. Ben neye doğru diyorsam doğru odur, neye hak dedimse hak odur. Neye yanlış dedimse yanlış odur. Neye bu ebedidir dedimse ebedi olan budur. Neye? Fani dedimse fani olan odur. Mesela tasavvurumuz nasıl gelişmiş ya da nasıl oluşmuş? Bakalım bunu rahatlıkla hemen görür ve anlarız. Ebedi olana fani muamelesi, fani olana ebedi muamelesi yapıyoruz. Dünya deyince, dünya hayatı deyince dilimizde onun fani olduğunu söyleriz. İş, mala, mülke gelince ona fani deriz. Bu mal kimindir diye sorulduğunda mümin olduğu için Allah'a aittir diyor. Ama iş onu kullanmaya gelince, hadi yetkini kullan deyince bakıyorsun ki Allah'a ait değilmiş. Allah'a ait olanı Allah yolunda sarf edemez. Dünya hayatına ebediymiş gibi sarılır. Sanki hiç ölüm yokmuş gibi hareket eder, düşünür. Niye öyle düşünüyor? Akıl biliyor, akıl söylüyor onu. Görüyor ki büyükleri, etrafındakiler ölüyor ve o da mutlaka ölecek. Akıl bunu söylüyor. Ama tasavvur böyle olmadığı için ölüm yokmuş gibi farz eder. Dünya hayatı ebediymiş gibi öyle anlar. Gönül hali öyledir tasavvuru bozuk, tasavvuru ters, tersine dönmüş. Allah bir şeye doğru budur diyor. Evet diyor Allah öyle söylemişse doğrudur ama diyor, evet ama dedi mi zaten münafıklığı ortaya çıktı. iki yüzlülüğü ortaya çıktı. Çünkü dilinin söylediği ayrı, kalbinin tasdik ettiği şey ayrıdır. Kalbinin söylediği şey ayrıdır. Nereden geliyor bu? Tasavvurdan. Onun için önce tasavvuru düzeltmek gerekiyor ki akıl doğru çalışsın. Müşrikler akılsız insanlar değildi. Ya da Yahudi, Hristiyan akılsız insanlar değil. Tasavvurları bozduk. Eğer tasavvurunu Allah'ın vahyine göre düzeltmezse, Doğruyu yanlış zanneder, yanlışı da doğru zanneder. Hakka batıl der, batıla da hak der. Ebedi olana fani der, faniymiş gibi muamele eder. Fani olana da ebedi muamelesi yapar. Fani olana ebedi muamelesi yapıyoruz. Sanki hiç ölmeyecekmiş gibi ne yapıyoruz? Evet. Dünyamız için çalışıyoruz. İş ahirete gelince, iş dünyayı ahirete kurban etmeye, feda etmeye gelince orada ne diyoruz? Olmaz diyoruz. Bunu kabul edemem diyoruz. Korkuyor ve endişe ediyoruz. Ne buyurdu ayet-i de? Allah sizi rahmetiyle müjdeler, ikramıyla müjdeler. Allah kerimdir, Allah vehabdır, Allah rezaktır diyor. Şeytan da dostlarını fakirlikle korkutur. Bir insan fakirlikten korkarsa şeytana dost olmuştur. Bu ona şeytandan geliyor. O bunu anlamaz. Ben böyle düşündüm, ben böyle anladım, ben akıllıyım diyor. Niye? Nefsini gözetim altında tutamamış. O nefsine gelenin şeytandan olduğunu anlayamamış. Tasavvurunu... Allah'ın vahyine göre oluşturmamış Eğer kendimize etrafımıza bakarsak Asıl sorunun tasavvurda olduğunu anlarız Tasavvuru bozuk birine hakkı anlatamazsın Anlatılmaz Yani elindeki metre 90 santimdir sen desen ki bu 90 santimdir. Hayır der, bu 1 metredir. Niye? Çünkü 90 santimlik metreyi 1 metre diye anlamış. Bak diyor böyledir. İnsanın sürekli kendi nefsi üzerinde gözcü olması gerekir. Kendi nefsini kontrol altında tutması gerekir. O nefsin aldığı ilham şeytandan mı geldi, Allah'tan mı geldi? onu hemen anlamaya çalışması gerekir bunun içinde elinde bir ölçünün olması gerekir o ölçü Allah'ın vahyidir, Kur'an'dır eğer o ölçü Kur'ansa Allah'ın vahiy ise o gönlüne gelenin nefsine gelenin aklına gelenin her ne olursa olsun onu Allah'ın ölçüsüne vurduğunda doğru midir yanlış midir, hak midir, batıl midir güzel midir, çirkin midir onu anlar. Kime göre? Allah'a göre. Doğru olan, hak olan budur. Gerisi gerisi yalan, gerisi yanlış. Kim söylerse söylesin, kim söylemiş olursa olsun. O fark etmez. Allah'ın konuşmasının, vahiyinin karşısında eğer söz söylenmişse o sözü söyleyen ya kafirdir, ya münafıktır, ya müşriktir. Eğer bilerek onu söylemişse bu kendisine, bu Allah'a, bu dinine ihanettir. O hain biridir. Eğer bilmeden söylemişse bu da cehalettir, o da cahil. Bize düşen birilerine uymak değildir, birilerine itaat etmek değildir. Allah'a itaat etmektir. Allah'a ve Resulüne tabi olmaktır. itaat etmektir. Bir insana yakışan budur. Yoksa kendisi gibi bir beşerin peşinden gidiyorsa Allah'ın vahyini bırakıp kendisi gibi bir beşerin peşinden gidiyorsa ne yapmıştır? Kendi aklını yok saymıştır. Varlığını yok saymıştır. Peşinden gittiği kim olursa olsun ona sen benim Rabbimsin demiştir. Ona sen Allah'sın demiştir. Hem de onu Allah'ın önüne koyarak bu Allah'tan daha iyi biliyor demiştir. Hiç bundan büyük Rab olur mu? Onun için Firavun kavmine ne diyordu? Ben sizin en yüce Rabbinizim. Eala olan Rabbinizim. En yüce Rabbinizim. Bunu söyleme cesaretinde bulunuyor. Bunu söyleyebiliyor. Kavim de bunu kabul ediyor. Niye? Niye? Mutlaka bir yerde yenilmiştir. Kime yenilmiş? Kendi nefsine yenilmiş. Onun için Allah ayeti kerimede buyurdu ki, o puta tapanlar veya başkalarına tapanlar, hiç kimse, hiç kimseye tapmıyor dedi Allah. Onlar kendi nefislerine tapıyorlar dedi. Nefsi öyle kabul ettiği için, nefsinin içine öyle geldiği için onu kabul ediyor tasavvuru bozulmuş, ondan haberi yok. Allah'ı tercih etmek yerine Allah'a iman etmediği için güç kimdeyse, mal kimdeyse, mevki kimdeyse kimden dünyaya ait bir menfaat görebilecekse, görecekse ne yapıyor? Ona tapıyor. İster farkında olsun, ister olmasın bu böyledir. Rabbim Allah'tır demek yerine menfaati kimde varsa, nerede fayda görecekse Nefsi her ne söylüyorsa kimi ilah diye gösteriyorsa neyi ilah diye gösteriyorsa ona tapar. Allah nasıl ki kulları üzerinde müheymindir, onları gözetir onlara ikram etmek için yaratılışın gayesini gerçekleştirmesi için kulunu nasıl gözetliyorsa kulü Hazreti İnsan olsun kulü kendisine ayna olsun. Kendi güzelliğini üzerinde göstersin diye ona muamelede bulunuyorsa bunun için onu gözetliyorsa gurun da kendi üzerinde bu şekilde müheymin olması gerekir. Kendini gözetlemesi gerekir. Kendini gözetlerken benim üzerimde Allah'ın en esmaul husnası güzelliği nasıl tecelli etmiş? Tecelli ediyor mu, etmiyor mu? Nasıl yapsam tecelli eder? Onun güzelliği üzerimde nasıl görünür? Nasıl görünmesi gerekir diye kendini eğer gözetlemiyorsa Allah'ın müheymin ismi onun üzerinde tecelli etmemiş. Dolayısıyla kendisinden habersiz demektir. Kendisinden haberdar olamaz. Yani o Allah'ı unutmuş, Allah da ona onu unutturmuş demektir. İnsanın kendi kendisini unutması demek, Allah'ı unutması demektir. Allah'ın kendisi üzerindeki güzelliğini, tecellisini unutması demektir. Hazreti insan olduğunu, Allah'a yeryüzünde halife olduğunu unutması demektir. Bakacağız, unutmuş muyuz ümmet olarak? Bakacağız. Unutmuşsak bir sorun var. İmanımıza bakacağız. İman demek, sövmek demektir. Bu tarifi Allah yapıyor. Müminler, müminlerin Allah'a olan muhabbeti çok şiddetlidir dedi. Çok şiddetli muhabbet demek, aşk demektir. Allah'a aşık olmak demektir. Arapçada aşk kelimesi, işk diye geçer. Işk demek sarmaşık manasına gelir aynı zamanda. Sarmaşık. Sarıp sarmalayan, örten. Aşk da muhabbetin şiddetli halidir. Şiddetli muhabbet demek aşk demektir. Bütün vücudu sarar, bütün bedeni sarar, bütün maneviyatını, gönlünü sarar. Sarar, sarmalar. Allah'ın aşkı, muhabbeti, kul sarar ve sarmalar. Kulun her zerresinde Allah'ın muhabbeti tecelli eder, Allah'ın güzelliği tecelli eder. Bu aşkın, bu muhabbetin olabilmesi için ne lazım? Tek bir şey lazım. Marifetullah. Allah bilgisi. Allah'a karşı marifet sahibi olmak. Marifet demek, bilmek demek değildir. Marifet demek, tanımak demektir. Tanımak. Onun için bilmek ayrı şey, anlamak ayrı şey, tanımak ayrı şeydir. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Men arefe nefsehu ve arefe rabbehu. Kim nefsini tanırsa, Rabbini tanır, kendini tanırsa, kendi üzerinden Rabbini tanır. Allah'ın isimleri, güzelliği onun üzerinde tecelli ettikçe Rabbini tanır. Neyle tanır? Güzelliğiyle. Allah saf hayrıdır. Allah. Saf rahmettir. Saf güzelliktir. Allah'ın güzelliği bir yerde tecelli etmezse orada da karanlık vardır. Zulüm vardır. Zulüm vardır. Cehalet vardır. Onun güzelliği tecelli etmediği için. Yani ilmin olmadığı yerde Allah alimdir. Alim ismi bir kulda tecelli etmezse o kul cahil kalır. Alim ismi ne kadar tecelli etmişse o kadar alim, o kadar cehaletten uzaktır. Allah'ın rahim ismi tecelli ederse rahim olur. Etmezse ne olur? Etmezse merhametsiz olur. Etmezse zalim olur. Onun için Allah çirkinlik diye bir şey yaratmamıştır. Şer diye bir şey yaratmamıştır. Onun bütün yarattığı güzelliktir. Kul Allah'ın güzelliğinden kaçınca çirkinleşir. Çirkinlikle karşı karşıya gelir. Cahil olur, zalim olur, kendini bilmez olur, haddini aşar, kibirlenir. Niye? Allah'ın güzelliği isimleri tecelli etmediği için. Sonra kendi ceharetini Allah'a mal eder. Kendi imansızlığını, köfrünü Allah'a mal eder. Kendi zulmünü, kendi kendisine yaptığı zulmü Allah'a mal eder. Allah yaptı der. Haşa. Bu Allah'a iftira olmaz mı? Onun için kulun kendini gözetlemesi lazım. Allah'ın mühemin ismiyle kendi kendine nazar edip nefsi üzerinde gözetici olması lazım. Doğru mu yapıyor, yanlış mı yapıyor? Kur'un Allah'a iman etmesi için, aşık olabilmesi için ne lazım diyor ona? Marifet, bilmek, tanımak. Nasıl tanıyacak Allah'ı? Allah'ı tanımadan Allah'a iman olur mu? Olmaz. Ne kadar Allah'ı tanıyorsa, Allah hakkında ne kadar marifete sahipse imanı o kadar olur. Bu da Allah'ın isimlerini bilmekle ilgilidir. Allah'ı kaç isimden ne kadar biliyorsa, ne kadar tanıyorsa Marifeti o kadardır, imanı da marifetine göredir. İnsan tanımadığı birini sevemez. Tanıdıkça sever. Ne kadar tanıyorsa, ne kadar o, onu güzelliğinden tanıyorsa o kadar sevebilir. Allah saf güzelliktir diyor. Onun için Allah'ı ne kadar tanırsa o kadar sever ve o kadar aşık olur. O kadar onunla beraber olur. Onun yakınlığını, Allah'ın yakınlığını kendisinde, gönlünde, her zerresinde o kadar tadar, tanıdığı kadarıyla. Onun için hemen tefsirden sonra ilk yaptığımız şey nedir? Rabbimizi tanımak, Rabbimize karşı marifet sahibi olmak. Allah'ın el esmaül hüsnasını anlayıp Rabbimizi güzelliğinden, güzel isimlerinden tanımak oldu. Çünkü en acil olan budur da ondan. Onun için Allah vahyini indirirken Mekke döneminde 13 sene boyunca Allah kendini anlattı. Özellikle ısrarla La ilahe illallah deyin dedi. Allah'tan başka ilah yoktur. Bunu söylerken bu koru bir kelime olmasın. Allah bütün isimleriyle ilahtır. Her bir isminde kendisine ortak yoktur. Yani biri la ilahe illallah derken aynı zamanda ne demiş olur? Ne demiş olması lazım ki bu tevhid olsun, bu la ilahe illallah olsun? La rahmana illallah. La Rabbe illallah, La Kerime illallah, La Melike illallah, La Malike illallah. Allah'ın her bir ismi için bunu söylemesi gerekir. Bu isimler kulda da tecelli eder mi? Elbette ki. Bütün isimler kulda tecelli eder. Ne kadar? Kulluğu kadar, marifeti kadar. Allah'ın o ismine gönlünü açtığı kadarıyla, o isme iman ettiği kadarıyla. Elbette ki Allah'ın el esma-ül husnası kulda tecelli ederken ne kadar tecelli ediyor? Gönlü kadar. Gönlünün genişliği, gönlünün büyüklüğü kadar. Ne kadar tecelli ederse etsin sonsuz bir deryadan bir damla misali tecelli eder. Yani kulda rahmet var mıdır? Elbette ki Allah'ın rahim isminden tecelli etmiş. Ama bu Allah'ın sonsuz Rahmet deryasının yanında bir damla bile değildir. O bir damladan sonsuz deryayı anlamak gerekiyor. Mutlaka bunu böyle anlaması gerekir. Yoksa ne olur? Kul kendi gönlündeki rahmete bakıp Allah'ı hesaba çeker. Bu onun cehaletini gösterir. Allah'ın Rahman ve Rahim ismine iman etmediğini gösterir. nedir? Ne der? Allah diyor şuna niye böyle muamele etti şöyle şöyle muamele etseydi sanki onun rahmeti Allah'ın rahmetinden daha çokmuş gibi bakarsın düşündü konuştu hatta bu Allah'ı nasıl tanımış olsun Allah'ı rahman ve rahim olarak nasıl tanımış ve nasıl iman etmiş olsun bu iman iman mıdır bu böyle bir iman olur mu olmaz eğer iman etmiş olsaydın Sonsuz o rahmet deryasından sendeki rahmet bir katre bile değildir. Bir zerre bile değildir. Bir zerreyi sonsuz rahmet deryasından nasıl büyük görüyorsun? Nasıl böyle hüküm veriyorsun? Onun için her bir insana düşen önce Rabbini isimlerinden tanımaktır. Rabbini Tanımaktır. Rabbinin güzelliğini kendi üzerinde görmektir. Bunu tatmaktır. Tatmadan anlaşılmaz. Tatmadan tadılmayan iman değildir. Ben Allah'a inanıyorum. Bu iman değildir. Senin imanı tatman gerekiyor. Bunun için Allah ne buyuruyor diye ayet-i kerime bir kavim Resulullah Efendimiz'e gelip iman edince biz iman ettik dediler. Allah ayeti indirdi buyurdu. Biz iman ettik demeyin. Çünkü iman daha kalbinize dahil olmadı. Biz de Müslümanlardan olduk deyin. İslam'ı kabul ettik deyin. Sonra gereğini yapın. İmanınızı ispatlayın. Müslüman olduğunuzu, Allah'a teslim olduğunuzu ispatlayın. gereğini yapın. Allah o iman nurunu kalbinize indirir. Ne zaman iman nuru kalbinize inerse o zaman mümin olursunuz. Biz müminiz demeyin. İman ettik de demeyin. Biz de Müslümanlardan olduk. İslam'ı kabul ettik değil. Niye Allah öyle buyuruyor? Bilmekle olmuyor. Senin bunu tatman gerekiyor. Bunun için ne lazım? Senin İslam'ı yaşamaya başlaman lazım, Allah'a teslim olman lazım, Müslümanca bir tavır ortaya koyman lazım ki Allah o imanı senin kalbine indirsin. Evet, bunu toptan indirir, gönlümüzde her bir isme göre tecelli eder. Yani rahmet etmemiz gereken yerde, rahmet edince Allah'ın Rahim ismi gönlümüzde tecelli eder Allah'ın Rahim ismine bir daha iman etmiş oluruz. Allah'ın rahmetini sevmiş oluruz. Allah da o rahmetiyle gönlümüze tecelli eder. Rahim ismine iman ederiz. Her bir isim için bu böyledir. Bunları tekrar tekrar anlattığım için bir daha anlatmaya gerek duymuyoruz. Allah'ın mühim ismiyle ilgili ayetleri anlamaya çalışacağız beraber gözetleyen, mürakabe altında tutan, rahmet etmek için, ikram etmek için kulü üzerindeki yaratılış gayesi gerçekleşsin diye, yani o Allah'a avdolsun olsun diye, hazreti insan olsun diye, kendisine ayna olsun diye ona muamele etmek için onu gözetler. Yani kul ters tarafa gider. Yanlışa gömülür. Bir an için Rabbine döner. Ya Rabbi sana döndüm der, batakın içindedir. Allah ona hemen gereken muameleyi yapar. Kontrol altında zaten. Kulun bana dönsün ve ben ona yardım edeyim. Benden istesin ben vereyim. Ben sana döndüm desin, kendime çekeyim. Ona irade vermiş çünkü. Bütün varlık üzerinde muradı vardır dedim. Allah ayet-i kerimede buyuruyor. Yerle gök bitişikken Allah onlara isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. Tev an ev kerha. ister severek gelin, muhabbetle gelin, ister bu hoşunuza gitmese de gelin dedi. Allah bize Ders veriyoruz. Bize söylüyor bunu. Bütün varlık üzerinden bize söylüyor. Onlar da biz evet, severek geldik dediler. Bütün varlık iradesiz olarak sever ve Allah'ın emrine itaat eder. Ama insana irade vermiştir. Kendi iradesiyle tercih etme hakkını vermiştir. Tercihi sen yap demiştir. Aynı şeyi ona da söylüyor. İster, isteyerek gel, severek gel, istemesen de geleceksin demektir bu. Allah'a gideceksin. Allah'ın huzuruna çıkacaksın. Ya bunu isteyerek yaparsın, Allah'a vasıl olursun, huzura çıkarsın dünyadayken. Ya da huzura çıkarılırsın ölünce. Kendi iradenle, kendi tercihinle gitmezsen zorla çıkarılırsın. Gözdü belli Allah min Şeytan Rjeem. lillahi ma fi s-Samawati wal-Arth. Hu La ilaha illahu. Allah odur ki kendisinden başka ilah olmayandır. Eğer herhangi bir isimde Allah'a şirk koşarsak, o Allah değildir. Allah o Allah değildir dedi. Çünkü ondan başka ilah yoktur. Hiçbir isminde. El melikul kuddusus selamul müminul müheymi. Allah el esmaul hüsnasını sayıyor. Bu isimlerden birinde benim isimlerimden birinde eğer bana şirk koşarsan o ben değilim dedi. O senin putundur dedi. Allah meliktir. Mülkün sahibidir, mülkünü idare edendir. Allah kuddustur, her türlü nüksanlıktan beridir. Selamdır, selamet verendir, selamete erdirendir. Mü'mindir, iman verendir, emin olandır, emin olunması gerekendir. Allah müheymindir, gözetendir. Neden gözetiyor? İmanı vermek için, selamete erdirmek için, onu tertemiz kılmak için, kendi kendisine melik yapmak için, kendi nefsi üzerinde, gülü kendi nefsi üzerinde melik yapmak için. Sadece, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmaksızın Rabbim Allah'tır dedirtmek için. Geriye doğru anladığımızda Allah böyle buyurdu. Azizul cebbarül mütekebbir. O azizdir. Bütün şeref ona aittir. Bütün güç, bütün kuvvet, bütün kudret ona aittir. Kulü gözetler ki kendinden ona şeref versin. El cebbar İnşallah bu ismden sonra bunu anlayacağız. Eğer kulü herhangi bir yerde güç yetiremezse, elinden gelmezse Allah ona zorla onu ihsan eder ve ikram eder. Duasına icabet eder. el bir, Büyüklük ona aittir. Kul Allah'ın cebar ismiyle aşı karşıya kaldığında kibrini kaybeder. Mütekebir olanın Allah olduğunu anlar. Bunu idrak eder ve buna iman eder. Kalbinde, gönlünde kibirden eser kalmaz. Subhanellahi amma yuşrikun. Allah, müşriklerin şirk koşmalarından münezzehtir. O subhandır. Kusursuzdur, noksansızdır, eksiksizdir. Bütün Kemal sıfatlarıyla bütün güzellik ona aittir. Bu güzelliği ona ait görmeyenler ona şirk koşmuştur. Allah onların şirkinden beridir. Onlar Allah'a iman etmemiştir yani. Ben onların Rabbi değilim dedi Allah. Evet. subhanallah'i amma yüşrikun bu demek. Ben bana şirk koşanın Rabbi değilim. Onun o putundan beriyim dedi. Ela innelillahi ma semavati vel Allah dikkat edin dedi. Haberiniz olsun ki bunu unutmayın. Ela bu manaya gelir, dikkat edin, beni ciddiye alın, benim söylediklerimi ciddiye alın. Ela, dikkat et, sizi uyarıyorum demektir. Ela, değil mi diyor, böyle değil mi? Sen bunu tasdik ediyor musun, benim bu söylediğimi kabul ediyor musun, etmiyor musun? İnne Lillahi mafisemavati ve erd, göklerde yerde her ne varsa hepsi Allah'a aittir. Kabul ediyor musun diye soruyor. Sen bunu anladın mı? Yoksa benim mülkümde bir şeye sahip mi çıkıyorsun? Bu da benim midir diyorsun? Ela, inne vâda hak. Allah bir daha Ela dedi. Allah'ın vaadi haktır dedi. Allah neyi vaat etmişse her neyi vahyedip onu söylemişse o haktır. Bunu kabul ediyor musun? Ela. Sen buna dikkat ediyor musun? Bundan haberin var mı? Bunu böyle anladın mı? Walakin ekseru la ya'lemun. Ama dedi Allah onların çoğu bunu bilmez. Allah'ın vaadinin hak olduğunu bilmez. Göklerin ve yerin mülkiyeti Allah'a aittir bunu bilmez dedi. Diliyle söylüyor ama bunu bilmiyor. Bunu kabullenememiş. Buna iman etmemiş. Bunu böyle anlamamış kendine ait fikirleri var. Çünkü Allah'ın vaadi vahyettiğidir. Her neyi vahyetmişse bu onun vadidir. Her neyin karşılığında cenneti veriyorum diyorsa bu onun vadidir. Her neyin karşılığında sen cehennemlik olursun dediyse bu onun vaadidir. Eğer biri Allah'ın vaadini bilmezse, kime uyar? Ya nefse şeytana uyar ya da birilerine uyar. Mesela Allah ayet-i keribede ne buyuruyordu? Allah cennet karşılığında müminlerden mallarını ve canlarını satın almıştır. Kim cenneti almak istiyorsa mümin olarak, Malını ve canını, hayatını Allah yolunda sarf etmelidir dedi. Bunun karşılığında Allah onu satıyor dedi. Hem de mümin olarak. Mümin olmazsa olmaz. Yani gönlündeki niyeti başkaysa, Allah yolunda malını, canını sarf etse de o münafıktır çünkü. Mümin olarak. Allah'ı sevdiği için, Allah'ı istediği için, onun rızasını, dostluğunu istediği için bunu yaparsa, cenneti alır. Birileri bunun dışında bir şey söylerse. Yok işte şöyle şöyle yaptın cennete gidersin. Bu kimin vaadidir? Bu Allah'ın vaadi değil. Allah cenneti böyle vaat etti. Ya şeytanın vaadidir ya da birilerin vaadidir ki Allah adına Allah'a iftira atarak vade bulunmuş. O ve yumeet. Dirilten de odur, öldüren de odur. Mülkün sahibi odur. Dirilten de odur, öldüren de odur. Ve ileyhi turcaun. Ve siz ona döndürülüp götürüleceksiniz. Dönüşünüz Allah'adır. Hepiniz mutlaka Allah'a döneceksiniz. Bunu unutmayın. Neden dönüyoruz? Hesap vermek için. Hayatımızın her anından hesap vermek için. Yaşadığımız hayatın karşılığında cenneti mi kazandık, cehennemi mi kazandık? Bunun hesabını görmek için. Ya eyyühen nas, ey insanlar! Allah bütün kullarına birden hitap ediyor. Ey müminler değil. Evet. Ey insanlar! Qed câetkum mev'izetun min rabbikum. Size Rabbinizden bir vaaz geldi. Size Rabbinizden bir öğüt geldi. Ve şifaun lima fi's sudur. Gönüllere, göğüslere şifa geldi. Ve huden ve rahmetun lil mu'minin. Müminler için hidayet ve rahmet olan Allah'ın vahyi size geldi. Vahiy bütün insanlar için öğütmüş, vaazmış. Gönüllere şifaymış. Müminlere de hidayet ve rahmetmiş. Eğer Allah'ın rahmetini istiyorsak, hidayeti istiyorsak, yapmamız gereken şey Allah'ın kitabına, vahyine sarılmaktır. Allah'ın vaadine iman etmektir, güvenmektir. Başkalarına değil, başkalarının vadine değil. Kul de ki: "Bi fadlillahi ve bi rahmetihi fe bizalike fel yefrahu." De ki: Allah'ın rahmetiyle sevinin. Müminler Allah'ın rahmetiyle sevinsinler. Allah'ın fazlıyla sevinsinler. Dünyaya değil. Paraya, mevkiye, mala değil. Allah'ın rahmetine sevin. Eğer sen Allah'ın rahmetini ermişsen Allah rahmetiyle senin üzerinde tecelli edip Allah'ın kullarına, mahlukata rahmetle muamele ediyorsan işte bununla sevin <gülüyor> sevilmen gereken şey budur Allah'ın rahmetinin senin üzerinde tecelli etmesidir buna sevin dedi <gülüyor> çünkü bu sizin topladıklarınızdan mal olarak mülk olarak topladıklarınızdan hayırlıdır sizin için hayırlı olan budur mal ve mülk değildir. Allah'ın rahmetiyle sevginin. <gül> Kul eraytum ma enzelallahu lekum min rizqi? Bakın dedi Allah. Allah sizin için nice rızıklar indirmiş. Ve <fac> caaltum minhu haramen ve halala. Siz onların bir kısmına helal bir kısmını haram diyorsunuz. Rızkı indiren Allah'tır, hükmü koyan Allah'tır ama Allah'ın indirdiği rızka bir kısmına helal, bir kısmını haram diyorsunuz. Kul de ki: Allah ve alakum. Allah mı size izin verdi böyle söyleyin diye. Böyle istediğinize helal, istediğinize haram değil. Allah mı size izin verdi? Em alallahi tefterun. Yoksa siz Allah'a iftira mı atıyorsunuz? Allah söylemediği halde siz öyle söylüyorsunuz da Allah'a iftira mı atıyorsunuz? Düşündü Allah. Bu yanlışa müminler mümin olmak adına, Müslüman olmak adına çokça düşüyor. Allah ona izin vermediği halde. Çünkü haram koyma hakkı bir tek Allah'a aittir. Peygambere bile ait değildir. Allah böyle bir hakkı peygamberine bile tanımamıştır. Ama bakıyorsun dilini evirip çeviriyor. Şu haramdır diyor. Kim söyledi? Allah söylüyor. Allah mı sana izin verdi? Bu hükmü benim adıma ver dedi. Yoksa sen Allah'a iftira mı atıyorsun dedi. Mesela bir tane örnek vereyim. Mesela takessiz namaz kılmak mekruhtur diyor. Mekruh, kerih demek, çirkin demektir. Kim söyledi sana? Tahrimen mekruhtur diyor. Yani harama yakın mekruh. Kim söyledi sana? Kim? Allah mı söyledi bunu? Bayanların çırapsız namaz kılması haramdır. Kılınmaz. Kim söyledi? Allah'a iftira atıyor. Böyle olur mu yani? Mümin bu müdür? Niye böyle olmuş? Tasavvuru bozuk. Müminin tasavvuru bozulmuş. Müslüman olmak. Mümin olmak tasavvuru bozulmuş. Müslüman Allah'a teslim olandır. Allah'a teslim olmak demek ne demek? Allah'ın vahyine, kitabına teslim olmak demektir. Yok işte falan kitapta böyle söyledi, bizim cemaatimiz böyle söyledi, benim hocam öyle söylemişti, şeyhim böyle söylemiş. Oldu mu bu şimdi? Bu Allah'a şirk koşmak değil midir? Eğer bir konuda helal diyorsan ya da haram diyorsan, onu Allah söylememişse sen Allah'a iftira atıyorsun. Allah soruyor, ben mi sana izin verdim yoksa sen Allah'a iftira mı atıyorsun, bana iftira mı atıyorsun? Onun için bir şeye haram derken veya helal derken eğer Allah onu söylememişse o kul Allah'a iftira atıyor. Cehennemdeki yerine hazır olsun. O imanını kaybeder bununla. şeriatın ölçüsüne göre şu halaldır ya da şu haramdır demek için halal söylenmez. Bu halaldır denmez. Sadece haramlar sayılır, gerisi halal. Çünkü yüz bin nimetin içinden, yiyeceğin içinden diyelim ki beş tanesi haramdır. Allah haram demiş. O yüz bin tane sayılacak değil herhalde. Sadece haramlar sayılır, gerisi haram dedi. Allah haramları saymış. Kan, leş, domuz eti, Allah'tan başkasının adına kesilmiş hayvan, yiyecek olarak haramdır. İçecek olarak evet, şarap, içki, sarhoşluk veren her şey haram gerisi gerisini Allah ölçü koy haram demedi gerisi faydalıdır veya zararlıdır bunu da aklınla tespit etmen lazım zararlıysa zararlıdır ona haram diyemiyorsun zararlı diyorsun yani iki türlü mantar vardır biri zehirlidir biri zehirsizdir zehirlisini ne yapıyorsun Ayıklıyorsun. sana zarar verdiği için ikisi arasında ne fark vardır Harami işlersen Allah'ın hükmüne karşı gelmiş olursun. Ahirete cezası vardır. Manevi cezası vardır yani. Zararlının böyle değildir. Zararlıysa zahiri olarak sana zararı vardır. Yani cezasını, eziyetini zahiri olarak çekersin. İkisi birbirinden farklıdır. Ayet devam ediyor. وَمَا زَنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ Kezibe yevmel kıyameti. Bu şekilde Allah'a iftira atanlar kıyamet gününü ne zannediyorlar? Kıyamet gününe nasıl iman etmiş bunlar? Ne zannediyor kıyamet gününü? Yani o söylediklerinden dolayı hesaba çekilmeyeceklerini mi zannediyorlar? Ben hulüm sen ne güzel benim adıma konuştun. Sen de benim ortağımsın. Böyle diyeceğimi mi zannediyorlar? Kıyamet gününü ne zannediyor bunlar? İnallahi zu fadlin ale şu ki Allah'ın insanlara fazla ikramı büyük olmuştur. Lütfu gerçekten büyüktür. Allah insana ihsanda bulunmuştur. Velakinne ekseruhum la yeskurun. Ama insanların çoğu Allah'a şirk koşar. Kendini Allah'a şirk koşuyor. Kendini sıkma dedi Allah. Sen kulluğunu yapmaya bak. Sen Hazreti insan olmaya bak. Ve ma tekunu fi Evet. Allah sizi gözetler. Allah sizin üzerinizde şahittir. Vama tekunu fişeni. Ne iş yaparsan yap, hangi işte olursan ol. Allah senin üzerinde gözcüdür, seni gözetler. senin üzerinde şahittir. Vama tetluminhu <gülüyor> min Kur'an. Kur'an'dan ne okursan oku. O senin üzerinde şahittir, seni gözetliyor. Vela tamelüne min ameli. Her ne iş yaparsan yap. Allah seni gözetler, senin üzerinde şahittir. İllâ kunna aleykum şuhuda. Kesinlikle, muhakkak ki o sizin üzerinizde şahittir. İz tufidûne fihi. Siz bütün bunlardan her, herhangi birine dalıp gitmişken o sizin üzerinizde şahittir ve ma ya'zubu an rabbike min misharri zarratin fil ardi ve la fi's sama rabbinin nazarindan hiçbir şey kaçmaz isterse o bir zerre olsun ister gökte olsun ister yerde olsun ve la asghare min zalike ve la ister bir zerreden büyük olsun ister bir Zerreden küçük olsun. O Allah'ın nazarındadır. Allah'ın nazarından kaçmaz. Yani zerre kadar her ne yaparsan yap, Allah onu görür, gözetler, ona şahittir. İlla fi kitabün mübin. Bununla beraber hepsi apaçık olan bir kitapta da mevcuttur, yazılıdır. Ala, inna evliyâ illahi, evliyâ illahi, la kafun alehim, wa Allah bir daha dikkat edin. Bunu anladınız mı? Bunu kabul ediyor musunuz? Yoksa kabul etmiyor musunuz? Allah'ın velilerine hiçbir korku yoktur. Onlar için mahzun olmak da yoktur. الذين ve kanu يتقون Kimdir bu veliler? Allah'ın velileri, evliyası kimdir? Bunlar iman etmiş takva sahipleridir. Ellezine amenu ve kanu yettequn. İman ediyor bir de bu imanıyla beraber takva sahibidir. Allah'a karşı sorumluluğunu bilmiştir, kabul etmiştir, yerine getirmiştir. Yerine getirmeye çalışıyor. Kulun Allah'a karşı sorumluluğu nedir? Allah'a abd olmaktır. Abd olabilmek için iman etmiş olmak lazım. Yani sevmek lazım. Allah'ın rızası peşinde, dostluğu peşinde koşmak lazım. Allah'ın güzelliğinin onun üzerinde tecelli etmesi lazım. Allah'a ayna olup Allah'a halife olması lazım. Allah kendini sevdi. Bütün varlıkta kendi güzelliğini Göstermek için varlığı yaratmıştır. Merkezde de insan vardır. İnsanı varlığın merkezine koymuştur. Varlığı insan için, insanı kendim için yarattım buyurdu. Kutsi hadisi bu. Kendim için yarattım. Varlığı insanı taşısın diye yarattım, İnsanı beni taşısın diye, beni üzerinde göstersin diye bana ayna olsun diye yarattım bu. Evet, Allah kendini sevmiştir, kendi güzelliğini görmek istemiştir, kulü üzerinde, insan üzerinde. Mümin olan, mütakip olan Allah'ın velisidir, Allah'ın güzelliğini üzerinde gösterenlerdir. Bu velilerin özelliği nedir? Ayet devam ediyor. Lehumul bishra fil hayati dünya. Onlara dünya hayatında müjdeler vardır ve fil ahireti. Ahirette de müjdeler vardır. Önce dünyada müjde vardır. Dünyada müjde ne müjdesidir? Allah Kuruna kulum. Senin kulluğunu kabul ettim. Senden senin kulluğundan razı oldum. Ya da sen benim velimsin. Ya da kulum ben seni seviyorum. Yaptığını beğendim. Allah'ın kulunu müjdelemesi var. Allah öyle söyledi. Dünya hayatındaki müjdedir bu. Müjdeyi bir başkasından değil. Müjdeyi Allah'tan alır. Ayrıca ahirette de ona müjde vardır. Ahirette Allah her neyi vaat etmişse onu zaten alacak. Bu ayrı ona ayrıca hiç bilmediği, hiç anlamadığı, hayaline getirmediği ayrıca müjde de vardır. La <gülüyor> tebdilelli kelimatillah. Allah'ın kelimelerinde bir değişiklik göremezsin. Allah kelimelerini değiştirmez. Sözünü değiştirmez. Benim sözüm budur. Bir başkası bunu anlamadı diye Allah'ın sözü değişecek değildir. Zalike huvel fouzul azim. İşte büyük kurtuluş, büyük nimet, büyük lütuf, büyük ihsan, büyük saadet budur. Allah'a veli olmaktır. Allah'a dost olmaktır. Dünya hayatında Allah'ın gönlünü müjdelemesidir. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ Onların sözlerinden dolayı mahzunu olma. O Allah'a iman etmeyenlerin sözlerinden dolayı mahzunu olma. اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ Bütün izzet, bütün güç, bütün kudret, bütün şeref Allah'a aittir. هُوَ semiul alim. Allah semi' ve alimdir her şeyi işitendir, her şeyi bilendir. Kimin ne mal olduğunu bilendir. <gülüyor> Ela evet, yine buyurdu, dikkat edin. Bunu anlamaya çalışın. Buna, bunu kabul ediyor musunuz? diyor Allah yani. El innellillahi menfi semavati ve menfil Er Muhakkak ki Göklerde ve yerde her ne varsa hepsi Allah'ındır ve Allah'a aittir ve manyette bir oleddiğine y on ne Allah'tan başkasına Allah'ın berisinde Allah'a ortak koşanlar Onlar başkalarına tabi olmuyorlar. İn yetebiun illa zenne. Onlar sadece kendi zanlarına tabi oluyorlar. Zanlarına uyuyorlar. Yoksa kimse puta ya da şirk koştuğu şeyi kimseye uymuyor ve tabi olmuyor. Herkes kendi zanına tabi oluyor. Ve inhum illa Yehrusun. Ve onlar yalandan başka bir şey de söylemiyorlar. Allah'a şirk koşanlar. Demek ki kimse kimseye tapmıyormuş. Herkes kendi zanına uyuyormuş, zanına tabi oluyormuş. Eğer Allah'ın vahyettiğiyle konuşmazsa yalandan başka bir şey de söylememiş oluyor. Söylediği yalandır dedi Allah. Allahu ennehu la ilahe illahu. Allah şahitlik eder ki ondan başka ilah yoktur. Ve melaiket. <Sessizlik> Aynı şekilde melekler de şahitlik eder ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve ulul ilmi kaimen bil qist bir de elimde yücelmiş olanlar ilim sahipleri adaletle doğru bir hükümle onlarda Allah'tan başka ilah olmadığına şahadet ederler Allah bir vasfi söylüyor burada ulul il ilmi Kaen bil pis adaletle dost doğru olarak hüküm verirler ki ilimle hüküm verirler yalnız Allah'tan başka ilah yoktur Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederler şahit olurlar şahit olurmadan şehadet olmaz neye şahadet ederler la ilahe illau azizul hakim Allah'ın Aziz ve Hakim olduğuna şahadet ederler. Bütün gücün, kuvvetin, şerefin Allah'a ait olduğuna şahadet ederler. Allah'ın Hakim olduğuna. Allah her ne yaparsa yapsın, onda bir hikmet olduğuna. Hekim olarak Allah'ın tecelli ettiğini. Her işte, her olayda, her meselede mutlaka Allah'ın bir muradi olduğuna, hikmeti olduğuna ne yaparlar? Şahadet ederler. Yani Allah'ın muradını görürler, buna şahit olurlar. Kim? İlim sahipleri. Allah, melekleri bir de dost doğru olarak hüküm veren ilim sahipleri. Bu ilim sahipleri hangi ilime sahiptir? Allah'ın vahiyinin ilimine. <gülüyor> Onlar, müminler, o kimselerdir ki Allah'ın zikriyle kalpleri mutmain olmuş. Allah'ın zikriyle, Allah'ı zikretmekle kalbi mutmain olmuş. Allah'ın vahyiyle, zikir Kur'an demektir aynı zamanda. Allah'ın vahyiyle, Allah'ın kuluna olan mümine olan vaadiyle kalbi mutmain olmuş Allah her ne söylerse söylesin onunla kalbi mutmain olur müminin. Ela bizikrillahi tetmainnul Allah bir daha dikkat edin. Bunu kabul ediyor musunuz? İman ediyor musunuz? Kalpler sadece Allah'ın zikriyle mutmain olur. Başka bir şeyle değil. Evet, Allah'ın vahyiyle mutmain olur bununla beraber Allah'ın zikriyle Allah'ı zikretmekle mutmain olur eğer insan Allah'ın zikrinden başka bir şeyle kalbini gönlünü mutmain etmeye çalışırsa itminani bulamaz çünkü Allah sadece kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur dedi Evet, ayet devam ediyor kimdir bunlar Allah'ın zikride kalpleri mutmain olanlar, elledi ne ve amilü salihat. Onlar ki iman ederler ve salih amel işlerler. Tuba lehum. Onlara müjdeler olsun. Ve husnu meab. Onların varacakları yer ne güzeldir. Kezalik erzlenen kafi ümmetin, kudh xalat min qablıha ümmen. Seni kendilerinden önce nice ümmetler gelmiş geçmiş bir ümmete gönderdik. Littetlu ve alehimülladı auhina ileye. Sana vahyettiğimizi onlara okuyasın diye seni onlara gönderdik yakfurune bir rahman ve onlar Rahmani inkar ediyorlar Allah'ı inkar ediyor değil Rahmani inkar ediyorlar Rahmani inkar etmek demek ne demektir biri Allah'ın Rahman olduğunu kabul ederse nasıl bir hal alır Rabbim Rahman ve rahimdir bana hangi muameleyi yaparsa o onun rahmetidir o benim için rahmettir. Kime, nasıl bir muamelede bulunmuşsa o Allah'ın rahmetidir demiyorsa Allah'ın rahman oluşuna, rahmanlığına iman etmemiş demektir. Allah bunu bana yapmamalıydı, bana böyle muamele etmemeliydi dediyse biri Allah'ın rahman olduğuna iman etmemiş, ben ondan daha rahmanım kendim için demiştir. Ya da bir başkası için, Allah buna böyle değil de şöyle muamele etmesi gerekirdi dediğinde ben Allah'tan daha Rahman, daha Rahimim demiştir. Allah'ın Rahmanlığına iman etmemiş demektir. Allah onlar Allah'ın Rahman olan Allah'a iman etmemişlerdir dedi. Kul de ki onlara hu rabbi O Rahman benim Rabbimdir. La ilahe illahu ondan başka ilah yoktur. Aleyhi tevekkül Ben ona güvendim, ona tevekkül ediyorum. Rahman olan Allah'a tevekkül ediyorum. Ve ileyhi metâb. Dönüşüm de, tövbem de O'nadır. Allah'ın Rahman oluşuna iman etmeyenler, lehum azabun fi'l hayatid dünya. Onlara dünya hayatında azap vardır. <gülüyor> Ahiretteki azaplarıysa daha şiddetli, daha çetindir. Dünya hayatında niye azap vardır? Biri Allah'ın Rahman olduğuna iman etmezse o zaten azaptadır. Onun gönlünün mutmain olması, itminan bulması mümkün değildir. Allah önce itminanı söylemişti zaten. Gönül mutmain olmayınca huzursuz olur. O gönül cehenneme döner. Ama bir kul Rabbinin Rahman ve Rahim olduğunu biliyorsa, Rahman ve Rahim olan Rabbinin kendisini sevdiğini biliyorsa, kendisine yaptığı muamelenin mutlaka rahmet olduğunu biliyorsa mutmain olur. Eğer böyle olmazsa dünyada azap içinde olur, sıkıntı içinde olur. Çünkü gönlü cehenneme döner. Bu yetmez. Ahiretteki azabı çok daha şiddetli, çok daha çetindir. Ve ma lehum minallahi min vaq. Hiç kimse onları Allah'tan da koruyamaz. Allah'a karşı hiç kimse onları savunamaz, müdafaa edemez, koruyamaz. Niye? Allah'a iman etmemiş. Allah'a sen Rahman değilsin demiş çünkü. ve kezalike enzelnahu hukmen arabiyye işte biz böylece Arapça bir hüküm indirdik Kur'an'ı Arapça olarak indirdik ve le'enet taba'te ehum ba'de ma jae ke minel ilim eğer bu sana gelen ilimden sonra Allah'ın böyle sana bu vahyi vahyet etmesinden sonra Allah'ın bu söylediklerinden sonra eğer sen onların hevasına onların keyfine uyacak olursan başkalarının söylediğine doğru dersen Malece yeminallahim min veliyin Sana Allah'tan bir dostluk yoktur. Allah'tan dostluk bulamazsın. Vela vak Kendine bir koruyucu da bulamazsın. Böyle yapanlar neden böyle yapıyormuş? Zalike bi ennehum kalu len temessene nar. Onlar derler ki illa eyyâmen Ma'dudar. Onlar derler ki, ateş bize sayılı günlerde dokunur. Yani cehenneme gitsek bile oradan çıkarız. Birkaç gün veya birkaç yıl orada kalırız, cehennemden çıkarız. Onların bakışları onun için böyle yabulmuş dedi Allah. Böyle söylüyorlar ve gerrhum fi dinihim Onlar dinlerinde mağrur olmuşlar. Dinlerinde mağrur olmuşlar. Dinleri kendilerini aldatmış. Kendilerini başkalarından üstün görüyorlar. Dinlerinde hem de Hani diyoruz ya, Müslüman, Müslümanlar ya da müminler cehenneme girer, cezasını çeker, çıkar. Allah öyle söylemiyor. Böyle söyleyenler dinlerinde mağrur olmuştur dedi. Dinlerinde mağrur, gurura kapılmış. makanu yefterû. Böyle Allah'a iftira atarak attıkları için dinlerinde mağrur olmuştur. Bu Allah'a iftiradır dedi. Makanu yefterun. Allah'a iftira attıklarından dolayı. Niye? Kendine uydurmuş. Adam baştan kendini seçilmiş kabul ediyor. Yahudiler gibi. Allah bir vahyi yaparken bütün insanlara yapıyor. Yahudiler de öyle söylemişlerdi zaten. Bizim ümmetimiz, bizim peygamberimiz en büyük peygamber. Bu ümmet, en büyük ümmet. Peki Allah öyle söylüyor mu? Haşa. Allah'a yakın olanlar, nukarrabun, çoğu geçmiş ümmetten, bir kısmı da bu ümmettendir dedi Allah. Çoğu geçmiş ümmetten. Geçmiş ümmetteki Allah'a yakın olan veliler daha fazlaymış. Kitabını sağdan alanlar, eshab Yemin bir kısmı geçmiş ümmetten bir kısmı de bu ümmettendir dedi. Orada eşitledi Allah. Bir kısmı geçmişten bir kısmı bundan. Ama Allah'a yakın olanlar çoğu geçmiş ümmetten bir kısmı bu ümmettendir dedi. Onların velileri daha çokmuş. Allah hiçbir kuruna torpil yapmaz. Allah'ın vahyi de değişmemiştir, vadi de değişmemiştir. Hazreti Adem'den beri bütün peygamberler Allah'ın peygamberleridir. Bütün Resuller Allah'ın Resulleridir. Göndermiş olduğu bütün kitaplar vahiydir, Allah'ın vahiyidir. Onun için ne Nebulü'lü ayet-i kerimede Nuh'a, İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya her neyi vahyettiysek sana da onu vahyediyoruz. Vahiy değişmiyor. Hüküm değişmiyor. Evet. Allah istisna olarak bazı şeyleri Yahudileri haram kılmış. Niye? Allah ceza olsun dedi. Ceza olarak onların, onlara mesela hayvanların iç yağlarını haram kıldık. Örnek verdim öyle. Böyle amelde ufak değişiklikler vardır ama imanda asla. Onun için Allah İsa'ya, Musa'ya, İbrahim'e, Nuh'a neyi vahyetmişse bize de onu vahyetmiş. Bize gönderdiği vahiy de odur. Geçmişteki ümmetlere neyi emretmişse, neyi yasaklamışsa bize de emrettiği, yasakladığı odur. O kulluğunu yaptıysa kazandı. Sen de yaparsan sen de kazanırsın. Yok işte Allah bize büyük şeref verdi, bizi bu ümmetten kıldı. Ele baştan şeref, af şerefi aldı. Hiçbir şey yapmadım Var mı böyle bir torpil? Yakıştı mı bu Allah'a? Sen Allah'ı böyle mi tanıdın? Allah onlar dinlerinde mağrur olmuşlardır. Dinleriyle mağrur olmuşlardır. Biz diyor bu ümmetteniz ya, bizim peygamberimiz budur ya. Onun için biz cehennemden çıkarız. Allah bu iftiradır dedi. Bu Allah'a iftiradır dedi. Öyleyse bir ayet söyle. Ayet var mı? Yok. Yüz tane ayet var mı? Cehennemde ebedi kalınacağına? Var. Peki neye dayanarak söylüyorsun? Ele söylenmişler. Ele duydu. Ya Allah'ın dinine iman edersin ya da uydurulmuş dine iman edersin. O iman, iman olmaz. Hak ne her neyse, yani ben Kur'an'a iman ettim dediyse biri, Allah'ın ayetini okuduğunda, kendi bildiği Kur'an'a ters düştü. Evet, Allah'ın ayetini alıyorum, kendi bildiğimi atıyorum demediyse, bu Kur'an'a iman etmemiştir. Kur'an'a iman etmemişse Allah'a da iman etmemiştir. Ölçü böyledir. Önce yanlış bilebilirsin. Yanlış öğrenmiş olabilirsin. Ama sen gördün ki senin bilgin yanlıştır. Allah'ın ayetine karşı senin bildiğin yanlıştır. Ne yapman lazım? Yanlışını atıp Allah'ın doğru dediğini alman gerekiyor. Niye bu bu kadar önemli? Şeytan insanı yoldan çıkarır. Cehenneme gideriz, çıkarız dersek Şeytan bizi yoldan çıkarır. Önemli değil de Nasıl olsa zaten cehennemden çıkacaksın. Çünkü senin imanın var. Gidersin, biraz yanarsın, çıkarsın. Allah ne buyurdu? Onlar cehenneme ne de dayanıklıdır Nasıl da dayanıklıdırlar böyle cehenneme karşı? Koy elini beş dakika ateşe ben bileyim ki orada dayanıyorsun. Nefsin sana hile yapıyor. Şeytan sana hile yapıyor. Müminler cehenneme gitmez. Niye? Allah söyledi. Allah cehennemi kafirler için hazırlanmıştır dedi. Cehennemi müşrikler için hazırlanmıştır dedi. Allah cehennemi zalimler için hazırlamıştır dedi. Müminler onun için oraya gitmez. Oraya gidenin ya kafir olması lazım, ya müşrik olması lazım, ya münafık olması lazım, ya fasık olması lazım, ya da zalim olması lazım. Buna beber buyurdu. Oradan çıkış yok dedi. Çıkış yok. Onun için bize düşen nedir? Cehenneme gitmemektir. Cehennemlik amel işlememektir. Bizi cennete götürecek ameller işlemektir. Oraya giderim, çıkarım yok. Oraya giden imanını kaybederek gider. İmanını kaybeder, öyle gider. Ve oraya giden de bir daha oradan çıkamaz. Onun için bize düşen Allah ne buyurdu ayet-i kerimede? Genişliği yere gök kadar olan cennete koşun dedi. Cennete koşup cennete varamazsak cehenneme yuvarlanırız. C cennete varmamız lazım. Cennete varış maddi bir durum değildir. Manevi bir durumdur. Neye koşuyorsun? Gönlünü cennete çevirmeye koşuyorsun. Gönlünü. Senin gönlün cennete dönerse sen cennete vardın. Gönlün cennet olursa Allah'ın güzelliği orada tecelli ederse Orada kibir kalmaz, gurur kalmaz, riyak kalmaz, haset kalmazsa Senin gönlün cennete döndü ve sen cennete vardın. Onun için ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Vesselam, Din güzel ahlaktır. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gö gönderildim. Güzel ahlak demek Allah'ın güzelliğiyle güzel olmak demektir. Allah'ın güzelliğiyle güzel oldunsa imanla beraber Sen cennete varmışsın. Ama senin gönlünde kibir varsa, gurur varsa, riya varsa, haset varsa, kin varsa, nefret varsa bu gönül cehenneme dönmüş bir gönüldür. Gece gündüz ibadet etsen bu imanı kurtaramazsın. Kalbinde zerre kadar kibir bulunan cehenneme gider dedi Resulullah Efendimiz. Zerre kadar kibir. Onun için burada gönlümüzü cennete çevirip cennete varmamız lazım. Bu yolculuğu kendi gönlümüzden yapıyoruz. Kendi gönlümüzde eğer cenneti bulursak, cennete varmışız. Allah hepimizi Müheyymin isminin tecellisine mazhar kılsın inşallah. Amin. Bizi kendi nefsimiz üzerinde gözcü eylesin inşallah. Bizi kendi nefsini unutanlardan, nefsinden, gaflette olanlardan eylemesin inşallah. Amin. Resulullah Efendimiz'in buyurduğu gibi, Ya Rabbi beni bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bizi de bir an bile nefsimizle baş başa bırakmasın inşallah. Amin. Allah hepinizden razı olsun.